23. Muhammed Baki Billah Rahmetullahi Aleyh Hicri 971 senesinde Kabil'de dünyaya geldi. Küçük yaşta hocası Mevlana Sadık Halva iyiden ders okumaya başladı. Sonra hocasıyla birlikte Semerkand'a gidip tahsiline oradaki medreselerde devam etti. Baki Billah Rahmetullahi Aleyh Birçok Sufi'nin sohbetinden istifade etti. Kendisini tamamen tasavvufa ve tasavvufi eserleri okumaya verdi. Pek çok tarikatten icazet aldı. Rüyasında Bahavüttin Nakşibend Hazretlerine intisab ettiğini gördü. Bu rüya onun Nakşibendiliğe olan alakasını daha da artırdı. Bir müddet sonra da yine rüyasında Ubeydullah Ahrar Hazretlerine gördü. Onun tavsiyesi üzerine Hacegi Muhammed İmkenegi Hazretlerine intisab etti. Hacegi Rahmetullahi Aleyh onunla üç gün halvet halinde sohbet etti. Bu halvetin sonunda onun manen kemale ermiş olduğunu gördü. Kendisine icazet verdi ve Hindistan'a giderek insanları irşad etmesini tavsiye etti. Muhammed Bakibillah rahmetullahi aleyh, kendisini bu yüce vazifeye layık görmediği için kabul etmek istemedi. Bunun üzerine şeyhinin tavsiyesiyle istihare yaptı. Rüyasında dala konmuş bir papağan gördü ve bu papağan oradan inip elime konarsa, bu Hindistan seferi çok hayırlara vesile olacak diye düşündü. Böyle düşünürken papağanın uçup eline konduğunu gördü. Ağzının suyunu papağanın gagasına akıttı, papağan konuşmaya başladı. Ve Bâkîbillâh hazretlerinin ağzına şeker döktü. Sabah uyandığında rüyasını üstadına anlattı. Hâcegi rahmetullahi aleyh, papağan Hindistan kuşlarındandır. Hemen Hindistan'a gidiniz. Orada sizin varlığınızın bereketiyle hakikatleri beyan eden bir aziz zuhur edecek. Bize de onun sayesinde bir bereket ulaşacak buyurdu. Şeyhinin tavsiyesiyle Hindistan'a doğru yola çıkan Muhammed Baki billah rahmetullahi aleyh, bir sene Lahor'da kaldı. Sonra Delhin'in Firuzabad mahallesine gidip tekke kurdu ve irşada devam etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri o günlerde Delhi'ye gelmişti. Dostu Mevlana Hasan Keşmiri'nin tavsiyesiyle Bakıbillah Hazretlerini ziyarete gitti. Bakıbillah Rahmetullah aleyh ondaki yüksek istidadı hemen fark etti ve hiç kimseye müridi olmasını teklif etmek adeti olmadığı halde kendisine intisab edip bir müddet tekkesinde ve sohbetinde kalmasını rica etti. İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh bu teklifi kabul ederek Nakş-ı intisab etti. Bir müddet sonra İmam-ı Rabbani Hazretlerine irşat icazeti veren Bakıbillah Rahmetullahi Aleyh talebelerini de ona havale etmeye başladı. Her birini tek tek çağırıp vedalaştı ve onları i̇mam Rabbani Hazretlerine gönderdi. Faziletleri Muhammed Baki Billah Rahmetullahi Aleyh, İslam'ın emir ve yasaklarına son derece bağlı bir zattı. Sık sık takva sahibi fakihlere müracaat ederdi. Helal gıdaya çok ehemmiyet verir, hatta yemek pişiren kişinin bile ihsan halinde olmasını, yani huzuru u ilahide olduğunun şuuruyla hizmet etmesini, gafil olmamasını isterdi. Gösterişten kaçınır, kerametlerini gizlemek için büyük bir gayret gösterirdi. Kendisine bir hasta getirildince onu Allah'ın izniyle manen tedavi etse bile, kerameti belli olmasın diye eline bir tıp kitabı alıp sanki ona bakarak tedavi ediyormuş gibi yapardı. Muhammed Bâkîbillah rahmetullahi aleyh, insanlara ve hayvanlara karşı çok merhametliydi. Lahor'da kıtlık olduğu bir devirde kendisine yemek getirenlere, İnsanlar açlıktan can verirken bizim yemek yememiz münasip değildir diyerek gelen yiyecekleri fakirlere göndermişti. Talebelerinin manen mesafeler kat etmesi için çok gayret sarf ederdi. i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh bu hususta şöyle buyurur. Üstadımızın bir sohbetinde taliplere o kadar faydalar hasıl olurdu ki, Bunlar zor riyazat ve mücahedelerle bile elde edilemez.